Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Sayıdeğer dinleyenler Riyaz-ı hadis kitabımızın 51. babı olan Allah'ın rahmetini ümit etmek konu ile ilgili ayetler Zümmer Suresi ayet 53 Rabbimiz buyuruyor de ki Bakın Rabbimiz ne buyuruyor. Ey kendilerine yazık eden günahkar kullarım. Sakın Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Unutmayın ki Allah tövbe edildiği takdirde bütün günahları bağışlar. Çünkü o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Sebe suresi ayet 17 Rabbimiz buyuruyor. O zalimleri nankörlükleri yüzünden işte böyle cezalandırdık. Öyle ya, biz nankörlük ve inkarda diretenlerden başkalarını cezalandırır mıyız? Tâhe Suresi Ayet 48 Musa ve kardeşi Harun, Firavun'un karşısına çıkarak şöyle dediler. Bize Allah tarafından bildirildi ki, inkar eden ve onun ayetlerinden yüz çeviren kimseler ahirette korkunç bir azaba uğrayacaklar. Ve son olarak Araf Suresi Ayet 156 Musa ellerini açıp Allah'a şöyle yalvardı. Ya Rab! Bize hem bu dünyada hem de ahirette iyilikler ve güzellikler nasip eyle. Biz affını ümit ederek yalnızca sana yöneldik. Buna karşılık Allah buyurdu ki, Azabımla kullar arasından dilediklerimi cezalandırırım. Rahmetime gelince o, her şey tamamen kuşatmıştır, onu dürüst ve erdemlice bir hayat sürerek kötülüğün her çeşidinden korunanlara, zekadını verenlere ve ayetlerime yürekten inananlara nasip edeceğim. Konu ile ilgili hadisler Ebu Ubade bin Samit radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim eşi ve ortağı bulunmayan bir tek Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna, İsa'nın da onun kulu ve elçisi olup Allah tarafından meyliyeme ol emriyle iletilmiş bir kelime ve diğer bütün insanlar gibi Allah tarafından yaratılmış olan bir can, bir ruh olduğuna, cennet ve cehennemin hak olduğuna iman ederse, Allah o kimseyi ameli ne olursa olsun mutlaka cennete koyar. İmanın bütün şartlarını gönülden tasdik eden bir kimse, bunun gerektirdiği salih amelleri işlemiş ve kötülüklerden sakılmış ise doğrudan cennete gider. İman sahibi olmasına rağmen kötü işler de yapmışsa amellerin durumuna göre ya affedilip doğrudan ya da cehennemde cezasını çektikten sonra cennete girer. Müslimin bir başka rivayetinde Peygamberimiz Her kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna iman eder ve bu imana yaraşır, dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koyar ise Allah o kimseye cehenneme haram kılar buyurmuştur. Ebu Zer radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Kim bir iyilik yaparsa ona yaptığı iyiliğin on katını hatta daha da fazlasını veririm. Kim bir kötülük yaparsa ona da ancak yaptığı kötülük kadar ceza verir yahut onu affederim. Kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşana ben bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürek, kim bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Kulum yeryüzünde dolduracak kadar günahla huzuruma gelse, fakat bana hiçbir şey ortak koşmamış, benden başkasına kulluk ve itaat etmemiş olsa, ben de onu yeryüzü dolusu af ve mağfiretle karşılarım. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselama bir bedevi geldi ve ey Allah'ın elçisi kişiyi cennete veya cehenneme götüren en önemli iki etken nedir diye sordu. Peygamber aleyhisselam kim Allah'a kulluk eder ve yalnızca onun hükümlerine boyun eğerek hiç kimseyi ve hiçbir şey ona ortak koşmadan ölürse cennete girer. Kim de ona şirk koşarak ölürse cehenneme girer buyurdu. Enes bin Malik radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam bir yolculuk esnasında terkisine aldı Muaz bin Cebele ey Muaz diye seslendi. Muaz buyur ey Allah'ın Resulü emrinizdeyim diye cevap verdi. Peygamber söyleyeceği şeye Muaz'ın dikkatini çekmek için tekrar ey Muaz diye seslendi. Muaz yine buyur ey Allah'ın Resulü emrinizdeyim dedi. Peygamber üçüncü kez ey Muaz diye seslendi. Muaz yine buyur ey Allah'ın Resulü emrinizdeyim dedi. Bunun üzerine Peygamber kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna içtenlikle şehadet ederse Allah onun cehenneme haram kılar buyurdu. Muaz ey Allah'ın Resulü bu müjdeyi müminlere haber vereyim de sevinsinler mi diye sordum. Peygamber aleyhissalatü vesselam hayır çünkü o zaman onlardan bazıları sözlerimi yanlış yorumlar ve buna güvenip hayırlı işler yapmakta gevşeklik gösterirler buyurdu. Muazzız bu hadisi hayatı boyunca hiç kimseye anlatmadı ancak ölümüne yakın bir zamanda İslami bir hakikati gizlemekten dolayı günaha girmemek için onu ölüm döşeğindeyken haber vermiştir. Ebu Hureyre yahut Ebu Sa'id el-Huderi radiyallahu anhuma şöyle demiştir. Tebük seferi sırasında sahabiler şiddetli açlıkla karşı karşıya kalınca ey Allah'ın Resulü izin verseniz de develerimizi kesip yesek ve iç yağı elde etsek dediler. Peygamber aleyhisselam peki öyle yapın buyurdu. Fakat Ömer radıyallahu anh gelerek ey Allah'ın Resulü eğer develeri kesmelerine izin verirsen orduda binek hayvanı azalır. Fakat isterseniz onlara ellerinde bulunan azıklarını getirmelerini emredin. Sonra da bereketlemesi için Allah'a dua edin. Umulur ki Allah bereket ihsan eder ve yiyeceklerimizi bollaştırır dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselatu vesselam Evet öyle yapalım buyurdu ve deriden bir yaygı getirip sermelerini sonra da herkesin elinde kalan yiyecekleri getirip oraya koymasını emretti. Müslümanlardan kimi bir avuç darı kimi bir avuç hurma kimi de bir parça ekmek getirdi. Nihayet yaygı üzerine bir miktar yiyecek birikti. Peygamber aleyhisselam onun bereketlenmesi için Allah'a dua etti. Sonra da şimdi herkes kaplarına bu yiyeceklerden doldursun buyurdu. Onlar da kaplarını getirip doldurmaya başladılar. Öyle ki askerlerden hiçbirinin doldurulmadık tek bir kabı kalmadı. Sonra da kalan yiyecekten doyuncaya kadar yediler. Yine de ondan bir miktar arttı. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın peygamberi olduğuma şehadet ederim. Bu iki iman esasına içtenlikle inanmış bir halde Allah'ın huzuruna gelen bir kimsenin cennetten mahrum kalması mümkün değildir buyurdu. Evet saygıdeğer dinleyenler, Bedir savaşı gazilerinden İdvan bin Malik radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında kendi kabilem olan salim oğullarına imamlık yapıyordum. Benim evim ile onlar arasında bir dere yatağı vardı. Yağmur yağdığı zaman o dereyi geçip mescitlerine gitmek benim için çok zor oluyordu. Farz namazlar evimde kılabilmek için Resulullah'tan izin almak zorundaydım. Bu yüzden Peygamber Aleyhisselam'a gidip ey Allah'ın Resulü gözlerim artık iyi görmüyor. Yağmur yağda zaman kabilemle benim aramdaki dere taşıyor ve onu geçmekte oldukça zorlanıyorum. Bunun için evime teşrif edip bir yerinde namaz kılsanız ben de sizin namaz kıldığınız yeri kendime namazgah edinsem dedim. Peygamber Aleyhisselam olur inşallah yarın gelirim buyurdu. Ertesi sabah peygamber aleyhisselam yanında Ebu Bekir ile birlikte kuşluk vakti güneşin yükseldiği bir zamanda evime geldi. İzin isteyip içeri girdiler. Peygamber aleyhisselam daha oturmadan evinin neresinde namaz kılmamı istersin diye sordu. Namaz kılmasını istediğim yeri kendisine gösterdim. Peygamber de orada tekbir alıp namaza durdu. Biz de arkasına saf bağladık. İki rekat namaz kıldırdıktan sonra selam verdi. Biz de selam verdik. Namazdan sonra Peygamber aleyhisselamı kendisi için hazırlanan hazireyi yenilmesi için koyduk. Hazire kıyılmış et ile undan yapılan bulamaç türü bir yemektir. Yemekten sonra Peygamber aleyhisselamın bizde olduğunu duyan mahalle halkından bir grup daha yanımıza geldi. Böylece evde epeyce insan toplandı. İşlerinden biri Malik bin Duhşum nerede? onu göremiyorum dedi. Bir başkası o adam Allah ve Resulü'nü sevmeyen bir münafıktır dedi. Peygamber aleyhisselam ona münafık diyen kişiye derhal müdahale ederek böyle söyleme onun sırf Allah'ın rızasını kazanmak için la ilahe illallah dediğini bilmiyor musun? buyurdu. Bunun üzerine adam Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ancak biz Allah'a yemin olsun ki onun münafıkları sevdiğini ve hep onlarla sıkı fıkı olduğunu görüyoruz dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da Allah'ın rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimseyi bazı kusurlar olsa bile cehenneme haram kılmıştır buyurdu. Ömer bin Hattab radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber aleyhisselama bir grup esir getirdiler. Bunlar Huneyn savaşında İslam ordusu karşısında yenilgiye uğrayan Hevazin kabilesine ait esirlerdi. Esirler arasında bulunan bir kadın kaybettiği çocuğunu bulabilmek için sağa sola koşuyor. Yavrusunu duyduğu özlemden dolayı rastladığı her çocuğu kucaklıyor. Göğsüne bastırıp emziriyordu. Sonunda kadın yavrusunu buldu ve gözyaşlarıyla onu sevip okşamaya başladı. Kadının her hareketini dikkatle izleyen ve gördüğü manzaradan son derece müteessir olan peygamberimiz bize ona işaret ederek ne dersiniz? Bu kadın çocuğun hiç ateşi atar mı diye sordu. Biz hayır vallahi atmaz dedik. Bunun üzerine peygamberimiz şöyle buyurdu. İşte kullarına karşı Allah yavrusunu şefkatle kucaklayan şu kadından çok daha merhametlidir. Bir anne bütün yaramazlığına rağmen çocuğunu nasıl şefkat ve hoşgörüyle kucaklıyor ise Allah da kullarına bir anneden çok daha ileri derecede şefkat ve merhametle muamele eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah varlıkları yarattığı zaman kudret ve egemenlik tahtının üzerinde bulunan ve kendi katındaki değişmez ilahi kanunlar ihtiva eden bir kitaba rahmetim gazabıma daima üstün gelir diye yazmıştır. Bu hayde yer alan bir rivayette rahmetim gazabıma üstün gelmiştir. Bir Başka rivayet değilse rahmetim, gazabım geçmiştir denilmiştir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber aleyhisselamı ben şöyle buyururken işittim. Allah rahmet ve merhametini yüz parçaya ayırmış, 99 parçasını kendi katında tutmuş, yüzde birini de yeryüzüne indirmiştir. İşte bütün varlıklar bir hayvanın yavrusunun üzerine basmamak için ayağını kaldırmasına varıncaya kadar bu bir parça rahmet sayesinde birbirlerine şefkat ve merhamet göstermektedirler. Müslim'deki bir başka rivayet şöyledir. Allah'ın yüz bölümden oluşan rahmeti vardır. Allah bunlardan birini insanlar, cinler, hayvanlar ve böcekler arasına indirmiştir. Bu sayede onlar birbirlerini severler, birbirlerine acırlar. Yabani hayvan da bu rahmet sayesinde yavrusuna şefkat gösterir. İşte Allah o 99 parça rahmeti mahşer günü kullarına merhamet etmek için katında tutmuştur. Yine Ebû Hureyre radiyallahu rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselatu vesselam Rabbinden kutsi bir hadis naklederek şöyle demiştir Allah'a karşı görevlerini yapmaya çalışan mümin bir kul bir an gaflete düşünce ve günah işleyip peşinden Allah'ım günahımı bağışla diye yalvarınca Allah Celle Celaluhu kulum bir günah işledi fakat günahını affedecek veya günahı sebebiyle kendisini cezalandıracak bir Rabbi olduğunu unutmadı der. Aynı kul tekrar günah işleyip peşinden Allah'ım günahımı bağışla diye yalvarırsa Allah Celle Celaluhu yine kulun bir günah işledi fakat günahını affedecek veya günah sebebiyle kendisini cezalandıracak bir Rabbi olduğunu unutmadı der. Sonra o kul tekrar günah işleyip peşinden yine işlerini tövbe ederek Allah'ım günahım bağışla diye yalvarınca Allah Celle Celaluhu bu sefer kulum bir günah işte de fakat günahını affedecek veya günahı sebebiyle kendisini cezalandıracak bir Rabbi olduğunu unutmadı. O halde ben de kulumu affettim. Böyle yürekten tövbe ettiği sürece dilediğini yapsın buyurur. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Şayet siz hiç günah işlememiş ve dolayısıyla ona tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi yok eder ve yerinize günah işleyen ve daha sonra Allah'tan af dileyen bir topluluk getirirdi de rahmet ve mağfiret sıfatlarını tecelli etmesi için onları bağışlardı. Demek ki Allah sizin melekler gibi hiç günah işlemeyen varlıklar olmanız istemiyor. Aksine gücü yettiğince kulluk görevini yapmaya çalışan fakat günah işlediği zaman da ümitsizliğe kapılmayan, tövbe edip Rabbine yönelen kullar olmanızı istiyor. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd radıyallahu anh diyor ki, Peygamber aleyhisselamı şöyle buyururken işittim. Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah günah işleyen ve günahlarından tövbe ve istiğfar eden bir topluluk yaratırdı da, Onları bağışlardı. O halde insanlar ne kadar günahkar olursanız olun, Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmeyin. Ebu Hureyre radyallaahu an anlatıyor. Peygamber vesselam ile birlikte oturuyorduk. Aramızda Ebu Bekir, Ömer ve birkaç kişi daha vardı. Bir ara Peygamber Aleyhisselam kalkıp yanımızdan ayrıldı. Dönmesi gecikince bir şey mi oldu diye endişelendik. İlk endişelenen ben oldum. Hemen kalkıp onu aramaya başladım. Sonunda Medineli bir Müslümana ait bir bahçe duvarına kadar geldim. Sonra Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Şimdi git ve bu duvarın arkasında Allah'tan başka ilah olmadığına gönülden inanarak şehadet getiren kime rastlarsan ona cennetlik olduğunu müjdele dedi. Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam İbrahim aleyhisselam hakkındaki Ey Rabbim gerçekten bu tapınılan nesneler birçok insanın yoldan çıkmasına sebep oldu. Artık kim bana uyarsa o bendendir kim de bana isyan ederse hiç kuşkusuz sen çok bağışlayıcı çok merhametlisin. İbrahim suresi ayet 36 ile İsa aleyhisselam hakkındaki Ya Rab! Ümmetimden günahkar olanlar var. Eğer onlara azap edersen şüphesiz onlar senin affına muhtaç, aciz kullarındır. Fakat onları bağışlarsan doğrusu merhamet ve hikmetinle bunu yapmaya da kadirsin. Zira sen sonsuz kudret ve hikmet sahibisin. Maide 118 ayetini okudu ve ellerini açıp yalvararak Allah'ım ümmetimi koru Ümmetime merhamet et dedi ve ağlamaya başladı. Bunun üzerine Yüce Allah ey Cebrail. Gerçi Rabbin daha iyi biliyor ya. Yani. Muhammed'e git ve niçin ağladığını sor buyurdu. Cebrail gelip sordu. Peygamber aleyhisselam da Allah bunu daha iyi bildi halde ümmeti için ağladığını söyledi. Allah da Cebrail'e şöyle buyurdu. Ey Cebrail Muhammed'e git ve ona de ki. Biz ümmetin konusunda seni razı edeceğiz. Seni asla üzmeyeceğiz. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bir merkep üzerinde peygamber aleyhisselamın terkisindeydim. Peygamber ey Muaz Allah'ın kulları üzerindeki kulların da Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin dedi. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Bunun üzerine peygamber aleyhisselam Allah'ın kulları üzerindeki hakkı onların sadece Allah'a kulluk etmeleri ve hiçbir şey ona ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine hiçbir şey ortak koşmayan kimselere azap etmemesidir buyurdu. Ben hemen ey Allah'ın Resulü bunu insanlara müjdeleyeyim mi dedim. Hayır. Bunu onlara müjdeleme. Çünkü o zaman işlerinden bazıları buna güvenip hayırlı işler yapmakta gevşeklik gösterirler buyurdu. Evet değer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah.